Elhamdülillahi Rabbil Alemin ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Bugün Fetih Suresinin birinci ayet-i başlıyoruz. Dün de uzun uzun anlattım. Bunlar hiç boşuna değil arkadaşlar. Yani biz bu tefsiri okumayı kaç yıldır yapıyoruz. Benim bunu planlamam mümkün değil. Yani öyle bir planlayayım ki işte Ramazan'ın son eee ıı, mukabelesine Fetih Suresi'nin 1. ve 2024'te efendim Fetih Suresi'nin 1. ayeti denk gelsin demek imkansız yani. Dolayısıyla bu denk gelişlerde mutlaka bir ilahi mesaj vardır. O ilahi mesajıdan bir müjde olarak, bir ferahlık olarak inşallah Rabbim'den diliyorum dünya son birkaç yıldır bütün dünya sadece biz değil arkadaşlar acizane kanaatin bir kabz döneminden geçiyoruz. Her anlamda yani maddi anlamda, manevi anlamda işte hastalıklar, ekonomik krizler, savaşlar, siyasi durumlar, bütün dünya yüzündeki ahlaki dejenerasyon vesaire inşallah yani bu bir müjde olsun. bir Güzel bir başlangıcın Belki de ilk adımı bir vesileyle atılmıştır da Cenab-ı Hak da bize böyle bir ferahlık vermek istiyordur. Ama az önce de söyledim, bunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Ee, bu dünyada bir şey öğrendimse o da bu dünyada rahatlık olmayacaktır. Bu dünyada rahatlık yoktur. dünya <gülüyor> Bu Efendimizin hadis-i şerifidir. Ee, biri bitecek, biri başlayacaktır. Kendinizi en rahat hissettiğiniz zamanda bile kim bilir alttan alta bir başka imtihanın ilk taşları döşenmektedir. Bilemeyiz yani. Ee, bu şu demek değil, yani hiç mutlu olmayacağız, burada hiç huzur bulmayacağız demek değil. Çünkü bize Rabbimiz en muhteşem dua, Kur'an-ı Kerim'deki acizane kanaatim. Rabbena atina duasıdır. Öyle olmasaydı tavaf esnasında başka dua söylememizi öğretilirdi bize. Bize dünyada da iyilik istememizi, güzellik istememizi öğretiyor. Fakat bilin yani bu tam olmayacak hiçbir zaman. Bir de şu var, mesela siz diyorsunuz ki şöyle şu işim olsaydı, işte şu hastalıktan iyileşseydim ya da ne bileyim, Falan ailemden şu kişi bana böyle davranmasaydı ben huzurlu olurdum biliyorsunuz mesela bir şeyi eksik görüyorsunuz o eksik olmayınca huzurlu olabileceğinizi düşünüyorsunuz ama arkadaşlar o eksiyi olmayanlar da başka bir şey olmayınca e, mutlu olacaklarını düşünüyorlar yani herkese diğerinin hayatı e, daha huzurluymuş gibi görünüyor dışarıda e, dört başı mamur bir hayat olmayacak ama böyle mutluluk anları olacak. Şükür vesileleri olacak. Bu şükür vesileleri haddinden fazla sayamayacağımız kadar çoktur fakat onlar bizim zihnimizde normalleştiği için onlara şükretmemiz gerektiğinin farkında değiliz. Yani mesela gözümüzü açıyoruz ve görüyoruz. Bu bize ne var bunda yani tabii ki gözünü açarsın ve görürsün ee, diye hani o kadar alışmışız ki buna gözümüz gördüğü için şükretmek. Aklımıza gelmiyor. Rahmetli babam öyle derdi. Çok uzun süre koa hastasıydı ileri derecede. Bir insan sabah kalktığı zaman derdi nefes alabiliyorsa böyle alıp verebiliyorsa nefesine ve eli ayağı oynuyorsa önce bir şükür secdesi yapması lazım güne başlamadan önce derdi. Şimdi nefes alıyoruz veriyoruz mesela farkında değiliz. Ağzımıza aldığımız şeyi yutabiliyoruz. Bunun ne demek olduğunun farkında değiliz arkadaşlar. Ee, şükre odaklanırsak harika bir hayatımız var. Eksiklere odaklanırsak işte bu dünya işte matsı bu dünya <gülüyor> yani alabes bir e, söyleyle. Ee, biz şükre odaklanacağız inşallah. İşte o şükür vesilelerimizden birisi de e, bugünlerin bugünlerde bize Fetih Suresi tefsirinin nasip olması. Ne diyor bakalım Elmalı Merhum? İnna fethhan aleke fethan mubinah. En, e, dün anlattım, Hudeybiye anlaşması sırasında, arkasında hemen akabinde nazil oldu bu sure. Ve Hudeybiye anlaşması Müslümanlar için, sahabe için o dönemde büyük bir hayal kırıklığı. O, o kadar ki yani Peygamberimiz, e, hadi bakalım herkes tıraş olsun, ihramdan çıkıyoruz dedi. Kimse sözünü dinlemedi. Yani şok oldular. Kabe'yi tavaf etmeden, etmeden nasıl yani, umreden nasıl çıkıyoruz ihramdan diye. Detaylarını okumanızı söylemiştim ama Cenab-ı Hak o hadiseyi ne olarak nitelendiriyor? Büyük bir zafer. Ama Müslümanlar o anda ne olarak görüyor? İçlerinde çok akıllı insanlar var. Büyük bir yenilgi, büyük bir eziklik veya büyük bir e, yani hayal kırıklığı en azından. Hayal kırıklığı olarak görüyorlar. E, fakat Cenab-ı Hak öyle demiyor işte arkadaşlar. Demek ki bazen hiçbir zaman Rabbimizden zaten ümidimizi kesmeyeceğiz de Bileceğiz ki bazen Allah'ın nimeti arkadaşlar bize bir yoksunluğun akabinde gelebilir. Bize yoksunluk olarak görünen bir şeyle birlikte gelebilir. Onun için ne denmiştir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... ...mü'min her durumdan hayır kazanmasını bilerek çıkabilen kişidir. Her durumdan hayır kazanmasını bilerek çıkabilen kişidir diyor. İşte bir başka hadisinde mü'min diyor... Ekin'e benzer, buğday başa, e, buğdaya benzer. Rüzgar esince yatar, rüzgar gidince tekrar kalkar. Münafık çam ağacına benzer diyor. Dimdik duruyor gibi görürsünüz, yani çok kuvvetli görürsünüz ama bir rüzgarda yıkılır, bir fırtınada bir daha daha yağa kalkamaz. Onun için e, çok güzel bir şekilde bu Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifi, Nevzat Tarhun Hoca'nın Müslüman da depresyona girer ama çok kolay çıkar ee, sözüyle çok güzel örtüşüyor. Yani bizim de hayat kırıklığına uğradığımız, üzgün olduğumuz, yani her hayatın boşa geçti gibi hissettiğimiz zamanlar olabilir ama hemen kendimizi toparlarız o içinde bulunduğumuz durumun hayrını kaçırmamaya bakarız çünkü orada da kazanabileceğimiz bir hayır var. Neyse biz fethe ve zafere odaklanalım. Elhak biz sana bir fetih mübin açtık. Açtık Çünkü feteha açmak demek arkadaşlar. Türkçe'ye fetih olarak geliyor ama e, yani bir şehrin kapılarının açılması, bir medeniyetin kapılarının açılması diye düşünün. İstikbali açan, ileride vuku bulacak birçok fetihlerin mebdeyi, başlangıç yeri olan bir fetih. Bazı müfessirin bunu Mekke'nin fethini vaat diye telakki etmişlerse de, bunun Hudeybiye sulhunu ihbar olduğunu söylemişlerdir. Yani buradaki fetih Mekke'nin fetihinin müjdesi mi yoksa bizatihi Hudeybiye anlaşmasının kendisi mi bir fetih? O fetih hazırladığı için işte müfessirler iki görüşe de kail olmuşlar. i̇bn Abbas, Enes, Şabi ve Zühbi'den de böyle rivayet eylemişlerdir. Yani Hudeybiye'nin kendisi bir fetihtir. Ve İbn Ətīy'e buna ve bu es sahih doğru olan budur demiştir. Malum ki fetih aslında açmak yani kapalılığı gidermektir. Bir memleketi fetihte keşfin beyanı için ona harpi veya harpsiz unmeten veya sulham yani e, Kılıç yoluyla kuvvet kullanarak veya barış yoluyla zafer bulmak, o memleketi tek karşı savaşı kazanmak demektir ki zafer bulmadıkça kapalıdır o memleket size. Yani zafer bulmadıkça siz oraya giremiyorsunuz, hakim olamıyorsunuz. İşte o nedenle bir memleketi ele fethetmek yani, ele geçirmek, hakim olmaya fetih deniyor. Bir ayet kelimeye burada hemen atıfta bulunmuş elmalı mervuk o da Muhammed suresi 35. ayet. Fala tehino ve teğu ile sal ve antul Bu Muhammed suresi işte size girişini anlatacağım, anlattım. zaten diğer adı Kital suresidir tamamenle savaştan bahseden bir suredir. Muhammed Suresi'nin 35. ayetinde "Sakın gevşeklik göstermeyin ve barışa taraftar olmayın." Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? "Sakın gevşeklik göstermeyin ve barışa taraftar olmayın." Ama ne zaman? Ve entumul a'lem. Savaşta siz üstün konumdayken. <gülüyor> Savaşta üstün konumdayken sakın gevşeklik göstermeyin. Ve barışa, barışa çağırmayın. mistakına yani bu burada söylenen söze muhalif gibi görünen Hüdeybiye Sulhunun bir fetih olması. Çünkü aykırı göre yani vazgeçtiler pek çok şeyden. Bir fetih olması ashabtan bazılarına bile hafi kalmıştı. Anlayamadılar nasıl yani Hüdeybiye bir fetih. Ancak kim anlayabilir arkadaşlar? Öyle bir şeyi siyasi hamleler hakkında adeta bir deha düzeyinde bu hamlenin sonu ne olur? Yani bu maddeyi ben karşı tarafa kabul ettirirsem bunun sonu ne olur? Onu önceden görebilen kişi ancak bunu anlayabilir. Cenab-ı Allah bunun bir fetih mübin olduğunu beyan buyurmuştur. Şimdi biraz kafanızı karıştırayım. Bu kalabalığı aslında karıştırmaya gelmez ama ee, anlamayanlar olursa aramızda İçinden çıkamayanlar olursa hiç duymamış gibi yapılırsınlar arkadaşlar. Ee, şimdi Peygamber Efendimiz hayattayken o bir şeyde bulunuyor, e, bir harekette bulunuyor Hudeybiye anlaşması ve bu sahabe bunu büyük bir taviz olarak görüyor. Hatta o kadar ki yani nasıl ya diye böyle şok oluyorlar. E, büyük bir taviz olarak görüyorlar. Arkasından Fetih suresi iniyor. De, ha, anlaşılıyor ki bu bir zafermiş anlayamadık ama diyorlar yani neresi zafer tek zafere benzemiyor ama bu bir zafermiş çünkü ayetinde yani bu anlaşmayı araba çok evet de. çıkartamayacaklar bekleyecekler bekleyecekler arkadaşlar şu anda kimseyi buradan kaldıramayız yani ee, şimdi arkadaşlar ne diyordum ben ee, anlaşmayı yapan peygamber arkasından Allah Teala da sure indiriyor. Peki bizim bir liderimiz bir önümüzdeki kişi bu bir hocamız olabilir yani lideri siyasi lider olabilir. Her anlamdaki bir lider bir karar alsa bir karar alsa arkadaşlar bu kararı alan kişi peygamber değil. Arkasından da Fetih suresi inmeyecek. Biz ne yapacağız? Biz ne yapmalıyız? Kafanız karıştı mı? arkadaşlar. Kafanız işte kafanız karıştığı için sonuç böyle olur. Kafanız karışmayacak arkadaşlar. Kafanız karışmayacak. Biz anlatabiliyor muyum? Yani her hiç sorgulanmayacak mı hocalar, şeyhler, alimler, liderler? Ya bunu niye böyle yaptın? Demeyeceğiniz diyeceğiz. Ama arkadaşlar e, yani bu kadarını söyleyeyim. Nehir geçerken at değiştirmeyeceğiz yani. Nehir geçerken at değiştirirseniz siz bilirsiniz. Biz e, Tabii herkes çeker sonucunu ama e, sonucu bu olur. Şurası çok önemli arkadaşlar. Mesela bir seyahatte bile bir başkan seçilir. Bir seyahat, üç kişi diyor Peygamberimiz bir yere gidiyorsanız birinizi başkan seçin. Bizde mesela başkan burada, bu, bu arkadaşımız. <gülüyor> <gülüyor> hangi nehirden geçtiğimize bana <gülüyor> şimdi başkanı seçersiniz peki başkan mesela peygamberimizin hayatından örnek vereyim peygamberimiz bir yolcular şey, bir seriye gönderiyor askeri bir birlik onlara gizli bir görev veriyor ve birini de başkan yapıyor içlerinden birine bir yerde mola veriyorlar gece çok soğuk gece çok soğuk ateş yaktırmıyor başkan ateş yapılmasına izin vermiyor Sabaha kadar donuyorlar, sabaha kalkıyorlar ki ihtilam olmuşlar. Rüsül abdesti almalarına da izin vermiyor. Teyemmüm alacaksınız diyor, teyemmüm abdesti alacaksınız, teyemmümle namaz kıldırıyor onlara. Söyleniyorlar, ediyorlar ama başkan, başkan yani, yapıyorlar. Peygamber Efendimiz'in yanına dönünce şikayet ediyorlar. Ya Resulallah bize böyle böyle yaptırdı diye. Peygamberimiz çağırıyor onu, niye diyor öyle yaptın? Ya Resulallah senin bize verdiğin görev gizli bir görevdi. ...kimsenin bundan haberdar olmaması gerekiyordu. Ateş yakıp herkese haber mi verelim? E sabahleyin ben onlara o soğukta bir de soğuk suyla ateş yok... ...soğuk suyla gusül abdesti aldırsam hasta olacaklar, görev yapamayacağız diyor. Onun için diyor ben böyle içtihat ettim ya Resulullah diyor. Ve Peygamberimiz ona bir şey demiyor arkadaşlar. Yani başkanınızı seçene kadar iyi düşüneceksiniz... Başkanınızı seçtikten sonra o iş bitene kadar arkadaşlar onun dediğini yapacaksınız. Bak bu böyledir. O kadar bize aykırı geliyor ki ben bile söylerken bir tereddütle söylüyorum. Bakın düşünün. Şimdi Tuğba hocam da sağ olsun bana işte bir bilgi notu göndermiş. Arkadaşlar bu yurt dışına veya yurt içinde de olur fark etmez ama yurt dışında mukayese imkanınız olduğu için. Ee, Türkler... Yani turistik geziye giden Türkler nasıl biliniyormuş biliyor musunuz? Biz, biz yani. Ee, verilen saatlere uymayan, yani şu saatte şurada buluşacağız deniyor, hiçbiri uymuyor. Çok yemek yiyen, çok bavulla gelen, hiçbir bilgi... Öğrenmeyen, yani ben bir yere gidiyorum, Semerkant'a gidiyorum, önce bir çalışayım, buranın tarihi nedir, Bina, nereleri var, nereleri göreceğim, önemi nedir? Bunları hiç çalışmadan gelen, rehberi de dinlemeyen, tekrar tekrar soran aynı şeyleri. Türk kafileleri böyle bilmiyormuş. Hiçbir restoran arkadaşlar, indirim yapmak istemiyormuş Türk kafilelere. Çünkü onlar çok nazlılar, her şeyi istiyorlar, çok fazla yiyorlar diye. Ve onu da söyleyeyim arkadaşlar. Genel olarak bizim milletimizin içinden de en çok yani bu yeme içme düşkünü olanlar daha dindar olanlarmış. Dindarların içinde de daha dindar olması gerekenler giderek yemek yeme oranı artıyormuş. Yani işte Türkler içinde dindarlar, dindarların içinde sufiler. En çok yiyenler. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Anlatabilir miyim? Bakın. Yani bir, bir otobüsle bir yere gidiyorsunuz, bir seyahatte deniyor ki saat işte onda burada olacaksınız, aşağıda lobide buluşulacak onda. Bir saat gecikebiliyor birisi şey arkadaşlar. Bu olmaz işte. Yani umre olsun her yer öyle. Lider bu demek işte. Yani sen ve o lidere uyman arkadaşlar, oradaki e, sisteme riayet etmen. Dünyevi bir iş değil, senin ahlakını gösteriyor, senin kul hakkından çekinip çekinmediğini gösteriyor, senin dindarlığını gösteriyor yani onun da hesabını vereceksin işte oh oh beklettik ama biz bak şu işimizi de yapmış olduk çok akıllı olduk çok iyi olduk şu, şu dükkanına da gitmiş olduk ya da işte şuraya da uğramış olduk olsun beklesinler kendini böyle akıllı görüyor bazılarının yüzünden anlıyorum ben yani kendisini çok akıllı görüyor biz o kendisini orada bekleyenleri de biraz böyle e, ahmak gibi görüyor efendim arkadaşlar bu olmaz yani bu ben en kolay örneği verdim siz bunu daha zora doğru e, uygulayabilirsiniz Cenab-ı Allah bunun bir feth mübin olduğunu beyan buyurdu. Evvela bir feth olması yani Hüdebiye'nin bir fetih olması gerçi peygamber bunda bir harp için değil bir umre niyetiyle hareket etmiş ve kurbanlıklar sevkelemişti, fakat müşrikler çarpışmayı kurmuştu. Tabii Hudeydiye'den biraz bahsettim ama Bey At-ı Rıdvan'a hiç değinmedim. Çünkü o gelecek. Fetih suresinin içerisinde gelecek. Orada Peygamber Efendimiz onlarla yeniden bir sözleşme yapıyor. Yani biz savaşmak için gelmedik. Yanımızda silahımız da yok. Ama bunlar bize saldırırlarsa benimle misiniz diye tekrar bir onlarla sözleşme yapıyor sahabeyle. Cenab-ı Hak ne diyor o sözleşme için arkadaşlar? Yedullahi onlar peygamberle o tokalaşırken yani o sözleşmeyi yaparken Allah'ın eli onların elinin üstündeydi. Yani sözüne sadık olan, yoluna sadık olan, böyle sen bizi buraya getirdin, ha peygambersin bir rüya gördüm dedin, biz de sana inandık, biz umre diye geldik, karşımıza savaş çıkarıyorsun, kusura bakma biz yokuz demediler bakın, demediler. Yani bu din... Bu günlere arkadaşlar bu insanlar sayesinde geldi. Üç kuruşluk dünya menfaati zarara uğradı diye hemen rotasını değiştirenlerle hiçbir yere gidemezsiniz. Neyse ya bugün dua günümüz daha sakin konuşalım. Evet fakat müşrikler çarpışmayı kurmuştu. Şiddetli bir kıtal olmamış, yani hiç böyle kılıç kılıca bir savaş olmamış. Lakin tarafeinden, her iki taraftan da ok ve mancınık, yani taş atmışlar birbirlerine. Fetih suresinin 24. ayet kelimesinde Ve <gülüyor> hu enledi keffe eydiyehum ankum. Allah o Allah'tır ki onların ellerini sizin üzerinizden çekti ve idi yapım ve sizin elinizi de onların üzerinden çekti yani durdurdu o savaşa izin vermedi Allah Teala Nibatni Mekke'te Mekke'nin yani civarında min de an azfarukum aleyh onlara zafer kazanmanızdan sonra buyurulduğu üzere Müslümanlar müşrikleri mağlup edip diyarlarına sokmuşlardı ve surha müşrikler talip olmuşlardı. Yani o ufacık atışmada ve o gerilim günlerinde müşrikler de cesaret edemediler Müslümanlara saldırmaya. Arkadaşlar şimdi meleklerle ilgili soru soran bir arkadaşımız var. İnşallah onu bir başka kayıtta açıklarız. Ee, allah Teala melekleriyle yardım eder mi insanlara? Evet eder. Nasıl eder arkadaşlar? Cenab-ı Hak nasıl yardım eder? Bak burayı unutmayın. Sizin işinizi sizin adınıza yapmaz. Bunu konuştuk. Yani sen burada yat, Allah'ın zafer ver. Yani ne kadar doğru bilmiyorum. Dünden beri Anadolu Ajansı paylaştığı için ben de güvenerek söyleyeyim. Bir adamcağız, ismini de vermemiş arkadaşlar, kim olduğu belli değil. Evini satmış, kiraya çıkmış, Gazze'de yüz çadırlık bir mahalle koymuş o parayla. Yani. bir de gelip bize işte Gazze için ne yapabilirim falan diyor, diyorlar yani. Diyorum ki külli infak, külli infak yapabilirsin. Ne demek külli infak arkadaşlar? İhtiyaçların dışındaki her şeyi şu anda Gazze'ye gönder. Ondan sonra tamam hocam teşekkür ederim diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii hocanın kendisi ne yapıyor? Ona da bakmak lazım. E, ben sizden hiç farkı görmüyorum kendimi. Evet arkadaşlar Cenab-ı Hak ne zaman yardım eder? Biz bütün kıssalarda bu vardır. Yani Hz. Musa şöyle dedi mi Cenab-ı Hakk'a? Ya Rabbi ben firavunla uğraşamam. Zaten dedi aslında. Biz yani ben biraz yapayım. biraz e, korkuyorum Ya Rabbi dedi. Heh, sen ağzını dilini bağla firavunun. Efendim askerlerini de bir şekilde bertaraf et. Ben şöyle İsrailoğullarını alayım böyle oradan selametle çıkayım diye dua etti mi? Hepsini bir tarafa bırakın. En iyi biz Arkadaşlar biz kadınlar anlarız Hazreti Meryem'e. Hazreti Meryem'e Cenab-ı Hak durup yürürken bir çocuk verdi. Kimse inanmadı arkadaşlar. Doğumunu nerede yaptı? Kim yardım etti? Tek başına bir ağacın altında, bir su kenarında bir ağacın altında tek başına yaptı. Ne diyor orada arkadaşlar? Açın Meryem suresi. Ya leyteni mittü hadle hada. Öyle doğum sancıları yaşadı ki keşke bunu yaşamadan önce ölseydim diyor. Yani Cenab-ı Hakk'a insan şöyle diyesi geliyor. Ya Rabbi kadına durup dururken bir bebek verdin hiçbir kabahati yok. Bari doğum sancısı verme. Sonra ne diyor Cenab-ı Hak ona? Ağacı salla. Hurma ağaçlı gördünüz mü arkadaşlar? Hurma ağacı elik dalı değil yani. Hurma ağacını sallayacak, üzerine taze hurmalar dökülsün ya. Ya bari ağaçtan hurmayı sen düşür Yarabbi. Yani onu da demiyor bak Hazreti Neryem. Görüyor musunuz arkadaşlar bu kıssalar bize boşuna anlatılmıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın yardımı kul bir insan olarak elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra. Mesela buradaki yardım nedir? Veya başka savaşlardaki Bedir ile ilgili söylüyor Enfal suresini açın bakın. Sizin gözünüze onları az gösterdik onların gözüne de sizi az gösterdik diyor. Böylece savaş, çünkü o savaşın olmasını istiyor allah Teala. Yani Bedir savaşı bir dönüm noktasıdır. Müşrikler diyorlar ki ya bunlar birkaç kişi ya. Müslümanlar da bakalım, yani biz bunları hallederiz diyorlar. İki taraf. Yani algılarını Alplerini, duygularını etkileyerek yardım ediyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Mesela müminler, şey melekler Bedir savaşında üç bin bin melekten bahsediliyor. Melekler gelip Müslümanlar siz yatın şurada dinlenin biraz şu gölgede biz sizin adınıza çarpışırız mı dediler. Hayır arkadaşlar kafirlerin kalbine korku düşürüyorlar. Korku, korku veriyor. Can kaygısı veriyor. Ölüm korkusu veriyor kalbine savaşamaz hale getiriyor. Müminin kalbine de Kuvvet veriyor Peki Bedir'e mi mahsus bu Hayır arkadaşlar bir işe girişin Bakın nasıl bir cesaret geliyor Ayaklarınıza kalbinize nasıl bir kuvvet geliyor? Vardır hayatınızda böyle yaptığınız işler. Ya ben sonradan dönüp bakarsınız. Ben o zaman o işi nasıl yapmışım ya dersiniz yani. Bir hayatınızda bir attığınız adımlar vardır. Aldığınız kararlar nasıl yapmışım benim diye hayret edersiniz. İşte onlar Allah'ın yardımıyladır. Yani istisna değildir. Demek ki bir atışma olmuş ama Cenab-ı Hak onları Ayırmış, böyle birbirlerine saldırtmamış ve barışı da müşrikler istemişler. Hatta Peygamber Efendimiz ne diyor arkadaşlar? Bugün Kureyş benden ne isterse vereceğim diyor. Yeter ki bu anlaşma olsun. Muhammed Hamidullah Hoca diyor ki arkadaşlar İslam tarihçisi. E, Peygamber Efendimizin tekliğe ilk başladığı, peygamberlik vazifesine başladığı günden... Hudeybiye anlaşmasına kadar Müslüman olan kişi sayısıyla, Hudeybiye anlaşmasından Mekke'nin fethine kadar iki yıl var. O iki yılda Müslüman olan kişi sayısını karşılaştırın, o iki yılda Müslüman olan kişi sayısı çok daha fazla. Çünkü barış var, kimse yani korku yok, herkes birbiriyle diyalog kurabiliyor. Her zaman arkadaşlar barış ortamı, diyalog ortamı İslam'ın lehinedir. Onun için İslam dünyasını savaşsız hiç bırakmazlar. Çünkü her diyalogta Müslümanlık kazanır. İslam kazanır. İslam kazanır. O kadar ki yani bir tebniği bile yapmasanız mesela ben beni çok etkiler hala. Şu anda dünyanın en kalabalık İslam ülkesi hangisi arkadaşlar? Endonezya, Malezya değil mi? Oralar. E, hatta Hindistan'ın içindeki Müslüman sayısı Türkiye'den daha fazla. Yani uzak doğuda ciddi sayıda bir İslam nüfusu var. Nasıl Müslüman olmuşlar? Biliyor musunuz arkadaşlar? Müslüman tüccarları gördükçe, ben de Müslüman, çok özür dilerim içinizde vardır belki, ben de Müslüman tüccara gitsem mi gitmesem mi, benim Müslüman olduğumu görünce beni kazıklar mı acaba? Bu benden başkasından almaz diye zaten. Hani bir korku, aklıma gelmiyor değil yani. Bakın nereden nereye. Müslüman tüccarlar uzak doğuya ticarete gitmişler. Onların ahlakını, dürüstlüğünü, onların iş yapma biçimini gör o kadar etkilenmişler ki onlardan onları görerek Müslüman olmuşlar. Yoksa kimse oraya misyonerler gibi yani bir tebliğ çalışması falan yapmamış. Bir de tabii yerleşenler olmuş birer ikişer. O şekilde olmuşlar. Saniyen ikinci olarak bunun bir fetih nibin olmasına gelince bu sülf ile ilk evvel, bakın dikkat edin, e, diplomatik bir başarı e, olduğunu söyleyecek şimdi, Müslümanlığın alemde bir devlet olarak mevcudiyeti düşmanları tarafından dahi tasdik olunarak bir mukavineye rapt bulunuyor Yani yeryüzünde ilk defa İslam'ın bir devlet olarak, bir yönetim e, olarak, kabul edilmesi hem de düşmanları tarafından kağıt üzerinde resmi bir belge üzerinde rapt edilmiş oluyordu. Bu suretle bundan sonra dikkat edin bu yani Hudeybiye bundan sonra zuhura başlayacak bir sile fütuhatın başı ve fatihası olmuş. Yani o günden bugüne İslam fetihlerinin açılışı neyle oluyor? Hudeybiye ile oluyor. Ve bundan sonraki İslam futuhatından her biri bunun tahtında bir şubesi mesabesinde. Yani işte Endülüs fethedilmiş, İstanbul fethedilmiş hepsi Hüdeybiye'nin bir alt başlığı. Hüdeybiye'nin bir e, şubesi, bir parçası mesabesinde olarak mevcut bulunmuş oluyor Vaat edilmiş oluyor Yani çünkü inna Fetahne leke fetham mubina bu apaçık bir fetih ve zaferdir. Artık oradan sonra bütün fetihlerin, hele arkadaşlar bu hareketli haritalar var. Mesela Emeviler döneminde İslam topraklarının genişlenmesini gösteren haritalara bakın yani arkadaşlar. Bir günde binlerce kilometre kare. En büyük fetihler Emeviler döneminde olmuş. Emevilerden çok canları yanmış arkadaşlar. Bu batılıların, onun için bize sürekli Emevileri kötülerler. Bununla bir dipnot olarak buraya Kaydedin. Biz de böyle işte Emeviler şöyle yaptı da, Emeviler böyle yaptı da diye biz de onları hep böyle karalarız. Bazen hak ettikleri yerler de oluyor ama İslam fetihlerinin, kütuhatının en büyük kısmı onlar döneminde olmuş. Yine rivayete göre Ömer bin Abdülaziz Emevi halifesidir. Önemli arkadaşlar zekat verilecek fakir bulunamamış Kuzey Afrika'da tekrar merkeze gönderilmiş zekatlar. ...ve köle satın alınıp azat edilmiş, öyle bir refah düzeyine yükselmişler yani. Surenin başı bunu ilahi bir lisan ile izah etmektedir bu durumu yani. Bu, e, bütün fetihlerin başlangıcının Hudeybiye oluşumu. Filvaki yine surenin içinde fetih Karib gelecek, Fethi, yakın bir fetih diye işaret olunduğu üzere... ...bunu pek yakından Hayber Fethi takip etmiş... Sonra Mekke feth olunmuş. sonra da İslam'ın bütün edyana dinlere galibesi vaat bulunmuştur. O da nerede? Surenin sonuna doğru. Bütün dinlere galip gelecek İslam diye diyor. Zührî demiştir ki, Kuday fethinden büyük bir fetih olmamıştır. Bu sayede Müşrikler Müslümanlarla ihtilata girişmiş, yani karışmışlar çünkü o güne kadar. İki taraf birbiriyle savaş halinde olduğu için hiçbir diyalog yok. Bundan sonra işte ticaret yapıyorlar, seyahat yapıyorlar, görüşmeler başlıyor ve sözlerini işitmeye başlamış, birbirlerini dinlemeye başlamışlar. Ve bu onların kalplerinde yer etmiş ve binaenaleyh üç sene zarfında birçok halk Müslüman olarak İslam'ın çoğalmasına sebep olmuştur. Bütün bunlar Sure-i Muhammed'in başında geçen ayetlerin feyizli hükmüdür. Yani orada neler anlatıldığını biliyorsunuz daha yakında anlattık. Peki fethi mübin ifade sıfatıyla, mübin sıfatıyla sıfatlanması ne demek fethin? Arkadaşlar, bunu şöyle toparlayıp bitireceğim. Açık, parlak yahut ilerisini açan, gösteren. Çünkü mübin beyan eden, açıklayan, gösteren demek. Bundan sonraki bütün fetihleri açan, ...yolunu açan açıklayan onları onlara işaret eden demektir diyor Elmani. Cenabı bu fetihin mübin olmasının hikmetini de şu dört vechhi cem ederek beyan buyuruyor. Hemen arkasından gelen ayetlerde ikinci ve üçüncü ayetlerde arkadaşlar ne diyor Rabbimiz? E ee, inna fatahna leke fetham mubin. Birinci ayet sana apaçık bir fetih nasip ettik. Niçin? Bakın lam harfi ceri ile başlıyor. Bir sonraki ayet sebep bildiriyor. Li yufraleke Allahu ma taqaddame min debike ve ma taakhhara. Birincisi mağfiret. Allah Allah'ın mağfiretini kazandınız bu Hudeybiye'ye katılmakla Hudeybiye'de bulunmakla orada peygambere gösterdiğiniz teslimiyetle peygamberin ayağının kaymaması da bir başta çünkü e, muhatap tekil e, buradaki lahu doğrudan peygamberimize ve onun şahsında bizlere e, bir vaat. E, sonra arkadaşlar meyutin men ya metehu aleyke. İkincisi itmamu nimet bu sayede, bu fetih sayesinde Cenab-ı Hak size olan nimetini tamamlayacak. Sonra ve yehdike sıratan müstakime, üçüncüsü sırat-ı hidayet ve dördüncüsü ve yansırakallahu nasran aziza, nasr aziz. Yani bu fethin, Hudeybiye fetihinin mübin bir fetih olması arkasından gelen ayetlerle şu dört maddede özetleniyor. Mağfiret. İtmağı nimet, sıratı müstakime, hidayet ve nasr aziz yani çok üstün bir zafer. Yani bunların her birini ayrıca değil mecmuunu birden tamamını bir hikmet olmak üzere bir lahm akıbet. yani bu fetih sayesinde neye ulaşacaksınız o ulaşacağınız hedefi söylüyor o hedefte işte Fer lekallahu Arkadaşlar cihat edenleri, ilim tahsilinde bulunanları, hayır işlerinde çalışanları ya içlerinde olacaksınız ya destekleyen olacaksınız ya muhabbet eden, dua eden nereden olacaksınız onlara hiçbir şeye gücünüz yetmiyorsa Sakın dördüncüsü olmayın arkadaşlar. Allah yolunda cihad edenlerin ya içinde, ya destekçisi, ya duaçısı, muhabbet eden, dua eden kişi olun. sakın onun dışında ya bunlarda ne yapıyorlar? Yani demeyin. Ee, bakın biliyorsunuz onunla bitireyim. Süleymaniye camiini galiba değil mi mimarsından yapmış? İşte açılışında çocuğun biri demiş ki, aa demiş minare eğri demiş. Mimar Sinan duymuş bunu. Hemen getirmiş halatı taktırmış minareye. İşçilere asılın. Çocuğa soruyor düzeldi mi? Çocuk diyor yok hala eğri falan. Çocuk tamam düzeldi diyene kadar çektirmiş. Onun çekmesiyle minare mi düzelir? Eğri de değil zaten. Niye böyle yapıyorsun diyorlar. Diyor ki çocuğun biri bugün eğridir der. O artık eğri olarak kalır. Şimdi bu yardımlar ulaşıyor mu falan diyenler var ya arkadaşlar. Böyle bir endişeniz varsa herhangi bir kuruma gidersiniz, o kuruma sorarsınız arkadaşlar. Siz bunu nasıl ulaştırıyorsunuz? Benim endişelerim var. Bir irtibat bulursunuz. Bir bilgi, yani böyle bir bilginiz olmadan insanları yaptıkları yardımlardan soğutmak, kalplerine şüphe düşürmek, arkadaşlar münafıklığın, bakın münafıkları Tevbe suresinden okuyun. Münafıklığın dik alasıdır. Allah korusun. Efendim, ee, hepinizi bu son bir araya girişimiz bu Ramazan için arkadaşlar hepinizi birliğe, birliğe, birbirimizi desteklemeye, birbirimize selam vermeye, hatır sormaya, hal birbirimizin haliyle ilgilenmeye, hayır işlerinde çalışanları desteklemeye hiç olmazsa yanlarına gidip Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki bu işleri yapıyorsunuz deyip bir dua etmeye efendim bütün ümmeti Muhammed için. Bakın şimdi başladılar yok Arapça levhalar indirilecek yok Suriyeliler şöyle yapılacak böyle yapılacak diye Siz, bütün arkadaşlar yeryüzünün neresinde bir Müslüman kardeşimiz varsa asla ırkından, renginden, fakirliğinden, eğitimsizliğinden, cahilliğinden Dolayı aşağılamadan arkadaşlar, evet hepimizin rahatsız olduğu haller vardır. Yani ben size yıllarca anlatmışımdır Sultan Sultanbeyli Otobüsü ile Fenerbahçe Otobüsü mukayesesi vardır benim bir klişe. Efendim yani hepimiz bir böyle zarafetten, nezaketten, işte temizlikten, güzellikten haz alırız. Tabii hepimiz dağınıklıktan, perişanlıktan, kirden, pastan hoşlanmayız. Ama arkadaşlar sen onun durumunda oldun mu? O şartlarda yaşadın mı? Şimdi ben hatırlıyorum yani köyde çocukken köye çok götürürdü babam bizi. Yani o tarladaki insanlarla sarılırsınız mesela tarlada. Tabii ki ter kokar arkadaşlar ya. Bütün gün tarlada orak biçiyor. Kazma belliyor yani. Ne yapacak? Arada gidip duş mu alacak yani arkadaşlar? O ter kokar. Peygamber Efendimiz'e bir adam... Bir toplulukta peygamberimiz salavatlaşıyormuş yani musafalaşıyormuş. Adamın bile elini vermek istemiyor. Diyor ben diyor bahçeden yeni çıktım ya Resulallah diyor benim ellerimi yaradık işte şey yapar. Diyor. Rahatsız olursun diyor. Peygamberimiz alıyor onun elini öpüyor. Bu eller Allah katında çok sevimli eller diyor. Çünkü rızkını kazanmak için çalışıyor. Yani şunu yapmayın arkadaşlar yap. Birbirinizi hor görmeyin. Müslümanları hor görmeyin. Müslüman Müslüman'ın ayıbını örter arkadaşlar. Diyelim ki her tarafınız gran tuvalet. Bir gün ben öyle oldu. Ayakkabımı bir çıkardım. Çorap yani böyle bir yerden değil arkadaşlar. Böyle hücum şeklinde kaçmış. Her yeriniz gran tuvalet. Çorabınız kaçmış. Ne yaparsınız arkadaşlar? E ben ev efsadinden çorap istedim. Yani... E onu telafi etmeyeceğim. E, edemezseniz de ne yapalım? Yani işte insanlar görürse arkadaşlar valla giydiğimde böyle değildi ama bir çıkar bu ayakkabı böyle olmuş dersiniz. Yani onu dışlar mısınız yani ayağınızı? Dışarıda mı bırakırsınız, vestiyarda mı bırakırsınız ayağınızı? Sizin ayağınız yani. Bunlar bizim insanlarımız arkadaşlar. Hani meşhur bir söz var dediği adam Urfa'ya Oxford açtığınızda biz mi gitmedik diye. Yani ne verdik? Anlatamıyorum. Ayrıca bir de bu yani bizim milletimizin bu ırkçılık ırkçı yaklaşımlarından son derece üzgünüm ve tedirginim. Bakın tedirginim geleceğimiz adına tedirginim arkadaşlar. Bakın Alman ırkçılık yapar ona bir şey olmaz çünkü yakışıyor ona. Ondan o beklenir zaten. Ama biz ırkçılık yaparsak var ya Allah Teala bizi perişan eder arkadaşlar. Perişan eder. Biz kibir yaparsak bizi sırtımızı doğrultamayız. Bizi böcek gibi ezer Cenab-ı Hak. Çünkü bizim bir iddiamız var ya. Biz Müslümanız. Bizim bir iddiamız var. Hepsi Allah'ın kulları. Allah yarattı. Yani sen bir kampta hiç banyosu olmayan hiçbir zaman elektriği suyu akmayan bir çadırda efendim e, yıllarca yaşadın da mı böyle e, tir, tiril tiril dolaşıyorsun. Yani İki gün suyun akmasa, bir gün kombin bozulsa ne yapacağını şaşırıyoruz. Hayatta kalma becerimiz sıfıra yakın. Olumsuz şartlarda. Onun için arkadaşlar ben hepinizin kalbine bütün ümmeti kuşatan bir muhabbet, bir sevgi. Yani haz etmiyorsan bile nefret etme. Arkadaşım aşağılama, hor görme, dua et, yardım et. Bir de şunu da unutmayın yani biz böyle... Temizliğe takmış bir milletiz ama arkadaşlar eğitim düzeyi en yüksek İslam dünyasında Filistinliler olduğunu unutmayın. İslam bir İranlılar en yüksek yani yüzde 90, 80 küsur... üniversiteli kadın oranı İran'da biliyor muydunuz? Baktınız mı bu istatistiklere? Bir bakın arkadaşlar sanat o biçim, edebiyat o biçim, lisan hepsi şakır şakır lisan biliyorlar daha başındakiler bile. Yani bir de biz kendimizi böyle onlardan çok üstün falan zannediyoruz. Neyse bu konu benim gündemimde yoktu ama Allah söyletti. Demek ki arkadaşlar e, sizler bir vücudun uzuvları gibisiniz. Ayağımız, e, kolumuz, elimiz, dişimiz neyse tırnağımız batsa bütün canımız orada olur. Efendim biz bütün Müslüman kardeşlerimizi böyle görmek elimizde ne varsa neye gücümüz yetiyorsa... Onlara yardım etmek durumundayız. Onlar bize unutmayın arkadaşlar. Yakın tarihi biraz okuyun. Kurtuluş Savaşı'nda Afganlılar, Pakistan bugün Pakistan diyor. Hint Müslümanları o zaman Hind, Pakistan yok. Hint Müslümanları üzerlerindeki gömleklere kadar çıkarıp göndermişler. Halifenin ülkesi işgal edildi diye. O paralarla iş bankası kurulmuş arkadaşlar. Yani ben de şimdi her şeyi söyletmeyin. Bunlara bir bakın. Lütfen kendinizi böyle ha siz bilirsiniz kendinizi nereye konumlandırırsanız arkadaşlar elneru ma'an men ahadda -e kişi sevdiğiyle beraber olacak kime kendinizi yakın hissediyorsanız onlarla dirileceksiniz. Bu da son söz olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet <gülüyor>